Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? De ki: Biz Allah'a iman ettik. Bize indirilen vahye, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilen, keza Musa'ya, İsa'ya, Hasel'e bütün peygamberlere Rableri tarafından verilen vahiylere de iman ettik. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki bu din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 çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. İmanlarından sonra küfre sapanların, sonra inkarda daha da ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. İşte asıl sapıklar bunlardır. İnkar yoluna sapan ve kafir olarak can veren kimseler kurtuluş fidyesi olarak dünya dolusunca altın verseler de mümkün değil. Hiçbirinden kabul edilmeyecektir. Bunların hakkı çok acı bir azaptır ve kendilerini bundan kurtaracak olan da yoktur. Sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça fazilet mertebesine ulaşamazsınız. Bununla beraber her ne infak ederseniz Allah mutlaka onu bilir.